Su hakkında hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Orangeci. Doğu Akdeniz ve Afrika ülkelerinden insanca bir yaşam umuduyla Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan göçmenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Artıkça da Akdeniz daha çok sayıda göçmene mezar oluyor maalesef. Dün 400'den fazla göçmen Akdeniz'in sularına gömüldü. Somali, Etiyopya ve Eritre'den gelen insanlar Mısır'dan çalışmak için İtalya'ya yola çıkmıştı. Maalesef bu ne ilk ne de son olacağı benziyor. Geçtiğimiz yıl 18 Nisan'da Libya'dan yola çıkan 700'den fazla göçmen de yine böyle teknelerin bas, batması sonucu bu olarak can vermişti. Bu hafta su hakkında göçmenleri ekonomik ve güvenlik sorunu olarak gören uluslararası kurumların ve kapitalizmin insanlık dışı yüzüne bakalım dedik bu programda. Evet, Akgün de bahsetti. Sayılar gittikçe artıyor. Birleşmiş Milletler'in 2014 yılında yayınladığı bir raporda. 2014 yılı içerisinde tüm dünyada göç eden insan sayısının 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en yüksek rakamlara ulaştığı e, söylenmişti. Bu sayı 60 milyona yakın olduğu ifade edilmişti. Hı -hı. Göçlerin muhtelif nedenleri var günümüzde. Savaşlar, çatışma, insan hakları ihlalleri, afetler, iklim değişikliği ve açlık olarak e, belirtilmiş durumda raporun içerisinde de var bu veriler. Bu insanların yüzde Suriye, Afganistan ve Somaliden yani yaşam güvencesinin çok düşük olduğu yerlerden geliyorlar. Günde 42.500 kişi göç ediyor. Evet. Sadece 2015 yılı içerisinde Avrupa'ya deniz yoluyla ulaşmak isteyen mülteci sayısı 800 bini buldu ve bu insanların ee, çoğu çocuk evet. olmak üzere 3548 tanesi 2005 yılında hı hı. E, yolda öldüler. Evet. İnsanlığın turnusol halini konuşuyoruz değil mi? Aynen Şimdi öyle. Biliyorum. Evet. İlk önce bu insanları göçe zorlayan şartlardan biri olan su ve iklim krizini inceleyelim diyoruz. Afrika, Doğu Akdeniz ve Batı Asya gibi ülkelerden batıya göç eden insanların en büyük sorunlarından biri iklim değişikliğine bağlı kuraklık. Doğu Akdeniz son 900 yılın en büyük kuraklığını yaşıyor. NASA'nın bir araştırması vardı bununla ilgili. Daha önceden de bahsetmiştik. Bu geçen yıl yaptığı bir çalışmasıydı. Dünya'nın en büyük 47, geçen yıl yapılan başka bir çalışması NASA'nın, pardon. Dünya'nın en büyük 37 akiferinin 21 tanesinin sürdürülebilir konusunda devrilme noktasını aştığını bildiriyordu. Sahra Çölü'nün her yana doğru genişlemesi, Tunus, Fas ve Cezayir'de yaşayanları... ...dünyanın altıncı büyük gölü Çad'ın yüzde doksanının kaybedilmesi... ...Batı Afrika'da yine 30 milyon insana etkiliyor. Çin'deki nehirlerin yarısından fazlası bin yılından bu yana yok oldu. Dünyanın dördüncü... yılından pardon. Dünyanın dördüncü büyük gölü Aral'ın tamamı. Ortadoğu'nun en büyük gölü Urmiye'nin de yüzde altmışı kurmuş vaziyette. Bunlar tabii gittikçe daha da bu geçen senelerilere... Kuzey Amerika'nın batısı ise son 800 yılın en büyük kuraklığına teslim olmuş durumda. Dünyanın evet. hali bu şu an. Şimdi böyle rakamları arka arkası sırayın sıralayınca e, bazen çok da anlamlı gelmiyor ama işte evet. e, söylendiği e, üzere Sahara Çölünün her yana doğru genişlemesi dediğimizde Tunus ve fazla Cezayir'de yaşayanların işte bu 400 kişilik grubun Hı -hı. içerisinde. Akdeniz'in sularına gömülen insanların içerisinde bunlar var. Evet. Çünkü su olmadığı zaman e, insanlar e, gıda üretemez haldeler. Evet. Ya da işte ekonomik faaliyetlerini yapamaz haldeler ve geçim Hı. derdi ve geçime bağlı olan sosyal e, karmaşalar e, arttıkça artık onlar için var oldukları doğdukları topraklar güvencesiz hale geliyor ve zorunlu bir göç yolculuğu gözüküyor. Evet. Şimdi Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın da Türkiye'nin su riskleri raporu diye bir raporu var. Onun hı hı. başında da bir dünyaya ilişkin veriler kısmı var. E, bu dünya verilerinin içerisinde de e, şunlar aktarılmış. E, 1.2 milyar kişi yani dünya nüfusunun beşte biri su sıkıntısı çekilen yerlerde yaşıyor deniliyor raporda. Ee, tabi dünyadaki su sabit miktarda aslında. Hı hı. Suyun azaldığından e, bahsedemeyiz. Miktarsal olarak azaldığından bahsedemeyiz. Su azalmıyor. Ama azalan şey temiz kalan e, su miktarı ve değişen iklim e, de, iklim değişikliğinin yarattığı e, yağış rejimlerindeki değişiklikler. 6 evet. ayda yağacak yağmur 6 saatte yağınca o yağan e, suya erişmek artık Hı -hı. imkansız hale geliyor. Yeterli miktarda ve iyi kalitede suya erişmek e, sıkıntısı baş gösterince... ...aynı zamanda büyüyen bir gıda krizinden de bahseder Hı -hı. hale geliyoruz. Evet. Gelecekte ise tabii çok daha e, vahim bir tablo var. Hayır, bunlar, şimdinin yerlerinden şimdi, bahsettin sen Nurhan. 2050'ye geldiğimizde ki şunun şurasında zaten topu topu 35 sene kalmış hatta 34 sene. Dünya nüfusunun geriye yakınının su sıkıntısı çekeceğini söylüyoruz, söyleyebiliriz. 2050'de yine dünya nüfusunun yaklaşık yüzde kırkının su sıkıntısı çekilen havzalarda yaşıyor olacağı öngörülüyor. Önümüzdeki 40 yıl içinde dünya nüfusunun iki buçuk milyar daha artması da söz konusu. Dolayısıyla su ihtiyacı da artacak. Ancak geçtiğimiz yüzyıldan bu yana suya talep nüfusun daha ötesinde hızlı yükselmiş dünya nüfusu 3 kat artarken su talebi 7 kat artmış durumda yani çok daha büyük bir artıştan bahsediyoruz yani su varlıklarının üzerindeki baskılar anlamda. Evet. yani bu ekonomik verilerden çok bağlantılı ulusların devletlerin ee evet. büyüme rakamlarından koydukları hedeflerle çok bağlantılı hı hı. şimdi tatlı suyun yaklaşık yüzde sekseni halihazırda tarımda kullanılıyor bunun önemli bir bölümü de e, suyu çok yoğun olarak e, kullanan e, geleneksel tarımdan onlarca kez daha fazla kullanan diyebileceğimiz hmm. e, endüstriyel tarımda kullanılıyor. Evet. E, endüstriyel tarımın girdileri arasında e, herbisit, pestisit. Gibi kimyasal e, gübreler kullanılıyor. Ürün verimliliğini arttırmak, dayanıklılığını arttırmak e, hedefiyle. E, doğal olarak e, bu kullanılan kimyasallar e, ciddi biçimde su varlıklarını kirletiyor. Önemli etkenlerden bir tanesi bu. Hı hı. Suyun kirlenmesi kısmında. Israrla yani, e, belirtiyoruz. Su miktarı azalmıyor. Evet. ama e, suyun temiz e, su evet, azalıyor. Temiz su hı. azalıyor. Bunlardan e, buna yol açanlardan önemli bir etken e, endüstriyel tarım ya da tarımsal alanda kullanılan kimyasallar diyebiliriz. Onun hı. dışında e, enerji sektöründe evet. yoğun bir biçimde su kullanılıyor. E, evet. Sık sık dile getiriyoruz. Özellikle kömürlü e, termik santrallerde kömürün çıkartılmasında hı hı. E, Su varlıkları yoğun bir biçimde kirleniyor. Nükleer aynı şekilde suyu kirleten unsurlardan bir tanesi enerji bir e, biçimliği hı hı. ve Türkiye inatlan e, nükleer santral yapacağım diyor. Termikleri de zaten. Evet termiklerde. Onlarca termik santral planı var. Evet. Şimdi tüm bunlar da bir temiz içilebilir ve tarımda kullanılabilir su varlıklarını da tüketiyor aslında temiz su varlıklarını. Üstüne bir de iklim değişikliği neden olduğu kuraklıkta eklendiği zaman toprağa ve suya bağımlı yaşayan insanlar tabii doğal olarak göç etmek zorunda kalıyorlar. Tabii bu enerji, endüstriyel tarım ve kentsel projeler insanların toprak ve suyunu da gasp ediyor. Bu tip projelerde her zaman bunları görüyoruz. İnsanlar bu nedenlerle de kırsaldan kentlere ve bazen de işte kentlerden başka ülkelere göç etmek zorunda kalabiliyor. Evet. <gülüyor> İklim değişikliğinin etkilerini saymakla bitiremiyoruz. Evet. Hı -hı. Öyle e, problemli bir alan. Ama bir başka boyutu var bu suda e, etkisini gösteren. Bu da buzunluğunun erimesiyle e, daha fazla suların altında e, kalacağı gerçeği. Hı -hı. E, bu da bir toprak kaybına yol açıyor. Bu... E, Şimdi bu e, deniz seviyelerinin yükselmesinden bahsediyoruz hı hı. asıl olarak. E, görlent buzulları her yıl Haziran, Eylül ayında e, belli bir miktarı erir. Hı hı. Bu normal rütünü e, daha sonra tekrar genişler. Ancak bu yıl erimenin bir buçuk ay erken başladığı. Evet. E, geçtiğimiz pazartesi herhalde. Den beri de e, buzulların, görlent buzullarının yüzde 12'si beklenmedik kadar... Erken bir biçimde eridi diye bir haber vardı. Evet. Ee, bu deniz seviyelerinin yükselmesine ilişkin de çok sayıda araştırma e, yapılıyor. Örneğin beşinci iklim değişikliği değerlendirme raporunda ki bu rapor iyimser tahminleri içerdiği de ifade edilir. Akdeniz'de e, Akdeniz'de deniz seviyesinin bir metreye yakın e, bir artış beklendiği söyleniyordu. Bu ciddi bir artış miktarı. Evet. Yani burada sayıları söylediğimizde bunu gerçek Çok hayatta, anlaşılmıyor. Evet. evet hmm. Nasıl bizi etkileyeceği çok anlaşılmayabilir ama çok ciddi bir artıştan bahsediyoruz. Hatta yani daha ufak miktarlardaki artışları bile düşünecek olsak. Örneğin 50 santimlik bir artış İstanbul gibi bir ...yerleşim birimini çok ciddi etkileyecektir. Pek çok yer sular altında kalacak demektir bu. Evet kıyı bölgelerinin... Hı. ...biliyoruz ki nüfus açısından... ...en yoğun bölgeler kıyı bölgeleridir. Evet. Bu kıyı bölgelerindeki e, insanların... E, ...topraksız kalacakları anlamına gelir... Evet, başka bir şey daha var Nurhan. Bir de su seviyesi yükseldiğinde sadece toprak kaybı yaşanmıyor tabii. Deniz suyuyla karışan tatlı su varlıklarının da su kalitesi düşüyor doğal hı hı. olarak. Kıyıdaki şehirlerin su altında kalması tabii bütün bunları şey yaptığımız zaman başı başına bir göç nedeni. Kuraklığın şiddetlenmesi ve yaygın hale gelmesiyle birlikte zaten milyonlarca insan su bulmak için, toprak bulmak için... ...daha doğrusu hayatta kalabilmek için göçe zorlanıyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine baktığımız zaman 2020 yılına kadar Altı Afrikası'ndan Kuzey Afrika ve Avrupa'ya 60 milyon. Bugünden 2050 yılına kadar da her yıl dünyanın zengin bölgelerine 2.2 milyon insanın göç edeceği öngörülüyor. Bunlar zaten bir miktar insan göç ediyor. Daha da artacak demektir. Yani milyonlarca insan batının sınırlarına dayanacak anlamına geliyor bu. Oysa şimdi baktığımız zaman batı bugün savaş ve çatışmalar nedeniyle... ...sayıları bu su mültecileriyle şimdilik karşılaştırılaca kadar az olan mültecileri bile dışarıda tutmak için her türlü şeyi yapıyor. Sınırlarına jiletli teller düşüyor İşte mültecileri ateşin kucağına geri gönderen yasalar çıkarmakla meşgul. Ama şunu söyleyelim, bu yasalarla çözülebilecek bir sorun değil. Evet, evet. Ee, çözülemeyeceğini e, şöyle de ifade edebiliriz. Ünlü bir e, su aktivisti, e, Kanadalı su aktivistinin e, cümlelerinden de ifade edebiliriz. Mod Barlow, hı hı. E, birinci dünyada bir üçüncü dünya var artık diyor su meselesinden dolayı. Bunu ikili şekilde düşünmek lazım. Şöyle e, birinci dünya dediğimiz şey işte daha e, gelişmekte olan ülkeler, yoksul ülkeler ve e, güney aslında küresel güney dediğimiz Kesim ağırlıklı olarak e, burada hep gözümüzün önüne su problemi gelir. Yani Afrika kuraktır. Afrika'da hep susuzluk vardır. Hı hı. E, bu tablo yerleşmiştir e, kafalara. E, bu, bu bölgeler evet su sorunu çekiyor. Bu insanların göçü var. Hı. Su olan bölgelere, e, ülkelere. Bölgelere, ülkelere evet. e, doğal olarak bu bölgelerde kuzey dediğimiz hı hı. ülkeler ve bunlar da işte birinci dünya dediğiniz kısım buna bir doğal olarak göç yoluyla bu sorunu taşıyorlar ama aynı zamanda birinci dünya içerisinde de bir su sorunu e, gözlemliyoruz daha evet. doğrusu bunun adımları da atılmış durumda işte bu bölgelerde de artık su temel bir insan hakkı olmaktan hı hı. çıkartılmış durumda çıkartılması için çaba harcanıyor suyuların özelleştirilmesi söz konusu e, su hizmetleri, kamu hizmeti olarak görülmüyor. Özetle su ihtiyaç, yani temel bir insan hakkı değil, bir ihtiyaç maddesidir. E, anlayışı yaygınlaşıyor ve buralarda da e, görüyoruz ki işte su faturaları pahalanıyor. Evet. Daha da ötesi e, Amerika gibi ülkelerde Amerika'da Flint ya da Detroit gibi şehirlerde Hı. su meselesi sınıfsal meseleyle e, ırkçılıkla e, boyutlanan bir hal alır durumda. Evet. Yani mod Barlow'un söylediği laf artık e, su meselesi evet. e, üçüncü dünyanın değil aynı zamanda birinci dünyanın, dünyanın da sorunu haline gelmiş durumda. Evet. E, bir şarkıyla ara verelim mi şimdi? Ondan sonra yine devam ederiz. E, şimdi Paula Navarrete'den dinliyoruz, El Mar. Eternidad, için teşekkür ederim. Ve Afrika ülkelerinden e, insanca bir yaşama moduyla Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan insanların, göçmenlerin dramından bahsediyoruz. E, arka planını anlatıyoruz. Biraz iklim ve su krizinden bahsettik. Ve daha sonra da aslında bu iklim değişikliğinin, su krizin sorunlarından biraz bahsetmeye başladık. Yani birinci dünya ülkelerinden bahsettik. Şimdi e, tabii bu yaşanan dramı, göç ve mültecilerin dramı sırasında pek çok şey yaşandı. O kadar çok e, olay var ki biz onları tek tek hatırlatmak yerine... E, ...o dönemden çok çirkin, çok korkunç söylemlerden bir iki tanesinden bahsedeceğiz. Macaristan'ın sağcı başbakanı Orban'ın yaptığı bir açıklama vardı. E, bu Avrupa'nın değil Almanya'nın sorunu diyordu mültecilerle ilgili olarak. Göçmenleri geri göndermesi... E, ...tarihin gerçekten de utanç verici sayfalarına yazıldı. Orban, ülkemin sınırlarını koruduğum için saldırıya uğruyorum demişti. E, vizesiz bir şekilde bu insanların sınırlarda serbest bir şekilde dolaşmasına izin veremeyiz. AB'nin kurallarını uyguluyoruz demişti. E, baktığımız zaman hakikaten de e, Avrupa Birliği'nde de... Hani ...belki burada Macaristan'ın sadece başbakanından örnek verdik ama... ...Avrupa Birliği de çok çok farklı davranmadı... Özellikle aylan bebeğin e, bedeninin karaya vurduğu görüntülerin kamuoyunda tepki yaratması üzerine bir takım çözüm yolları aranmaya başlanmıştı. Evet. Avrupa Komisyonu 120 bin göçmeni AB üyesi ülkelere dağıtmak üzere bir öneri sunacağını açıkladı bu dönemde. Evet. Ancak bu öneri AB ülkeler arasında da tartışmalara yol açmıştı. Hı hı. Ee, son dönemlerde oldukça artan ölümler nedeniyle e, AB 2014 sonunda yaptığı e, bir takım politik değişmelerden bahsetmek gerekir. Yani aslında e, 2014'te e, AB'de e, sonlandırılan bir uygulama vardı. Evet. E, Mare Nostrom programı diye bir program vardı. Ee, kısmen bu ölümlerin önüne geçebilecek nitekli bir programdı ama bu program kaldırıldı ee, bu, nasıl bir programdı bu Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin yolda ölmesini engellemek amacıyla denizlerde sürekli bir araştırma e, ve kurtarma ekibi e, bulunuyordu bulunması temel alınmıştı Hı. aslında evet. bu program sayesinde bir yılda 140 bin göçmen bu e, Kurtarılmıştı teknelerden evet, geçmeye evet. çalışan göçmenler e, kurtarılmıştı ama bu e, işte programın e, feshedilmesiyle birlikte 2014 yılında bunun yerine e, Triton programını geçirdi AB ve bu programda e, devreye girmesiyle Akdeniz'de kurtarma faaliyeti e, kesildi. Sadece İtalyan e, kıyılarına e, ulaşan, 30 mile kadar yaklaşabilen e, kişileri yardım götürülmesini içeriyor bu Triton hı hı. programı da. E, 2014'te şimdi bu iki program değişikliği nasıl ölümleri evet. attığına ilişkin veriler var. Neye mal oldular evet, yani? Hı. Göçmen ölümleri konusunda e, rekor kırıldığı e, belirtiliyor... Ee, ama ancak esas rekor e, Marinos'un sonlandırılmasının ardından e, yaşandı. 2014 yılının ilk 3 ayı ile kıyaslandığında 2015 yılının ilk 3 ayında 10 kat fazla göçmen e, yaklaşık 1500 kişi evet. Akdeniz'in sularında can verdi. Bu da devletler eliyle hani cinayet işlenmesi anlamına geliyor. Hatta evet. İngiltere Bakanı'nın e, evet. bu iki program arasındaki değişikliğe ilişkin bir şeyi vardı. Mare Nostrum programının kaldırılması kısmında fes edilmesini savunurken Hı -hı. E, ettiği lafları aktaralım, Hı -hı. yorumsuz aktaralım. Programın göçmenleri Avrupa'ya tehlikeli yollardan geçmeye teşvik ettiğini iddia Hı -hı. etmişti. Evet. Yorum da ekleyelim ancak yeniden durum gösteriyor ki. Hı hı. Ee, ...güvenceli bir yaşam için yola çıkanlar ölümü göze almaya devam ediyorlar... ...ve denizlerde ölüme terk ediliyorlar bu programın kaldırılması nedeniyle. Evet, şimdi tabii Avrupa Birliği son 25 yılda sınırlarına çok o, muazzam güvenlik önlemleri alarak... ...çitler ve duvarlarla kapatarak, polislerle koruyarak etrafında adeta bir kale inşa etti. Avrupa bu göçmenlerin teriyle aslında ve bilek gücüyle yeniden inşa edilmişti... Ve güçlenen Avrupa refah devletlerini kurarken bu refahın kaynağını unuttular ve kapılarını dünyanın sorunlarına kilitlediler. Avrupa maalesef mültecilerin entegrasyonuna ve dolayısıyla mülteci krizini adil bir şekilde çözebilecek parayı e, buraya e, harcamıyor. Güvenlik saplantılı askeri e, harcamayı e, tercih ediyor. Sonuçta sınırları koruyan askeri şirketler güçleniyor mültecilerin sorunlarını çözecek uluslararası mekanizmalarda habire sayıayıflıyor tekrar evet. yani iklim bağlantılı noktasına dönecek olursak bu göç meselesinin süremiz de çok az kaldı evet, ama, çok şey var ama e, şunu ifade edebiliriz e, Hı -hı. iklim değişikliğinden tarihsel sorumlular diye bahsettiğimiz kesim Aslında e, işte gelişmiş ülkeler evet. e, ve iklim adalet. Denilen kısımda bu iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkeler ise tarihsel sorumluluğu olmayan ülkeler işte bu Aha. göçe maruz kalan insanların e, yaşadığı bölgeler e, ve şimdi göç meselesi mülteci meselesine e, baktığımızda şimdi bu zengin ülkeler ne kadar mülteci problemi e, etrafında mü, m, laf ederken aslında Hı. ne kadar da az mülteci kapılarını açtıklarını görebiliyoruz. Bunda yine rakamlar söylüyor. Evet. 59 buçuk milyonluk mültecinin sadece 6.7 milyonu Avrupa'da. Onun dışındaki kalanların hepsi ee, yoksul ülkelerde zaten ya da zaten onun için de Türkiye de var Nuran evet. onu da söyleyelim büyük, büyük kısmı bizde zaten. Türkiye evet. almış durumda ama Türkiye'nin de mültecileri dış politika aracı haline getirdiği hatta ekonomik bir evet. e, gelir tamam. pazarlığı yaptığını da kirli pazarlıklara yapıldığı e, da biliyoruz. Evet e, söylemek gerekiyor. Bir dönem bunu Kaddafi de yapmıştı. Avrupa'ya evet. mültecileri göndermemek. ...için o dört milyon... ...avro Hı -hı. istemişti, şimdi Türkiye... ...üç milyon avro. Ona Mily kadar... ...çekmiş. Evet, milyar. Milyar, <gülüyor> milyar avro. İster <gülüyor> durumda. Tabii göçmenlerle dayanışma... ...içerisinde olan e, kurumlar da var... ...her ülkede, onları da söylemeden geçmeyelim... ...yani örnek verecek zamanımız kalmadı... ...ama e, önemli olan şu... ...insanlık aynı zamanda... ...dayanışmayı da biliyor. Hı -hı. E, şimdi şöyle bir şey var... Hep böyle Avrupa işte biz kaç tane mülteci almalıyız gibi böyle akıl almaz, insanlığa sığmaz sorular soruyor. Ama biz de şöyle diyelim o zaman. Siz ne kadar diyelim, <gülüyor> siz ne kadar mülteci ölsün diyorsanız o kadarını geri kalanını alalım, geriye kalanını alalım diyelim. Çünkü bu aslında her şeyi ortaya koyuyor yani. Evet, alınmayan mülteciler ölüme, ölüme bırakılmış oluyor. Evet, maalesef programımızın sonuna geldik. Su hakkında bu haftalık bu kadar diyelim. Hoşçakalın.